Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben Deniz Ahmet Taş Getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler Programı'nda daha birlikteyiz Değerli hocam, muhterem hocam Nurettin Yıldız ile Hocam hoş geldiniz Hoş buldum, teşekkür ederim hocam Nasılsınız, afiyet olsun Elhamdülillah, ediniz. elhamdülillah Allah afiyet versin Amin ee, Hocam bugün e, gençleri konuşalım diye düşündüm gençlik e, biz genç değiliz diye mi? E, yok yani gençler yaşlılar bunların hepsini konuşuyoruz çocuklar e, kadınlar erkekler yani hepsi e, İslam'dan hayata ölçüler e, başlığı altında gündeme gelebilecek farklı toplumlar farklı coğrafyalar yani farklı nesiller, hepsi İslam'ın e, gündeminde olan e, alanlar. Gençleri de konuşalım. Gençlerin İslam'ın İslamdan hayata ölçülerde nereye e, oturuyor? E, onların problemleri neler? Bu problemler yeterince görülebiliyor mu? Bunlar e, yani e, nasıl İslam'la ilişkilerinde ne tür engellerle karşı karşıya kalıyorlar. İşte küresel kültür dediğimiz bir kültür var, onun yansımaları var, e, eğitim hayatı var, e, bir takım maddi manevi e, iklimler var bunlar gençleri nasıl etkiliyor ve önümüze nasıl sorunlar çıkıyor bendeniz size dün yazdığımda da ee, bu konular malum önceden de biraz e, imali fikre ediyoruz e, karşılıklı olarak e, orada size genç gençlerle ilişkileriniz var konferanslar vesaire e, sohbetlerinizde artı e, bir iletişim kanalınız var sorular ulaşıyor size gençler tarafından gelen sorular bizzat kendileri gelip eminim ki dertlerini açıyorlar. Onlarla e, yani dertlerde buluştuğunuz ortamlar da var. Neler gördünüz? Neler ulaşıyor size? Neler tespit ettiniz? E, ne tür sorunlarla karşı karşıya? Yani diyelim ki Dindar gençliğin sorunları neler? Ee, henüz e, dini hayatla ilişkileri yeterince oluşmamış çevrelerin problemleri neler? Ee, bir hayli büyük bir e, işte alan var böyle üzerinde düşüneceğimiz, konuşacağımız diye düşünüyorum. Evet, buyurunuz. Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bir noktayı tespit ettiniz. Ben onu e, Önceden bir izah edeyim hocam. Bir hafta içinde yani bir pazartesinden öbür pazartesiye kadar böyle bir konferans ders gibi bir sebeple yüz yüzde yüzleştiğimiz kişi sayısını bilmiyorum onu sayamıyorum da asgari 200 gençle tokalaşıp ne yapıyorsun ne ediyorsun onu sorduğumuz... Bir, ...bir hafta içinde... Evet. ...muhakkak oturuyorum... ...kimiyle on dakika, kimiyle yarım saat... Evet. ...kimiyle yirmişer kişilik gruplar şeklinde... Ee, ...bunların... ...belki yarıdan fazlası da... <gülüyor> e, ...bayanlar da oluyor... Evet. ...bayan gençler daha çok geliyorlar... Evet. ...şimdi... ...kendimde bir ehliyet... yani bu herhalde artık uzman oldum gibi bir manzara hissetmiyorum şüphesiz ama bu gençlerle buluştuğumda e, hocalığım adına hep eziliyorum eziliyorum kaldı ki ben 60 yaşına yaklaşmış olmama rağmen gençlerin genç hoca diye kabul ettiği birisiyim beni seviyorlar evet. muhalif olanlar da seviyor evet. bir grubun bağlantısı olduğu için onda Beni temelden sevmediği halde, beni tenkit etmek için, evet. kışkırtmak için gelenler bile teşekkür ederek ayrılıyorlar. Genç hoca biliniyorum. Evet. Ama itiraf Demek ediyorum ki yaşla alakalı değil. Değil. Ya. Evet. ya da avunuyorum öyle. Yani, <gülüyor> yani öyle. avunuyorum. Öyle insanın ruhu genç kalsın hocam. O iletişimi sağlayabilmek önemli. Benden ziyade onların derdini anlayan biri biliniyorum. Evet o da yani, önemli. Bu manada bir şey. yani evet. ben genç hoca biliniyorum di. Ne yani üzülüyorsunuz evet. Burada ne demek ezil, o üzülmek ezilmek. Ezildiğim ve üzüldüğüm bir şey var. Evet. Ben bu gençlerin önüne daha donanımlı çıkmalıydım. Evet, beni dinleyen genç ikna oluyor, teşekkür ediyor. Öbür gün namaza başlayacağını söylüyor. Ama bunca okumuşluğuma, işte bilinmiş olan hocalığıma rağmen bu gencin derdini e, anlayamadığımdan ya da yeterli olamadığımdan dolayı eziliyorum. Bunu bazılarına da itiraf ediyorum. Yani gerçekten anlayamadığınızı düşündüğünüz anlar oluyor. Yetersiz diyelim anlıyorum. Evet. Anladığımı zannediyorum ama yetersiz olduğum ortaya çıkıyor. Evet. İkinci soruyu sorduğunda verdiğim cevabın yetersiz olduğu anlaşılıyor zaten. Evet. Elinden tutma oranım mesela çok az gençlerin buna fırsatım olmuyor. Yani o gencin gelip benimle bir saat daha oturması lazım. Ya da benim onun okuluna gidip okulunda bir ziyaret etmem lazım. ...tam bir kıvama getirebilmem için olmuyor. Vaktim yok, sağlığım yetmiyor, psikolojim bazen yetmiyor gibi oluyor. İkinci bir hissiyatım hocam, bunu özellikle vurguluyorum. Ee, belki bizi gençlerle ilgilenen kardeşlerimiz de izliyorlar, dinliyorlardır şimdi. Onlar için de söylüyorum. Ortalama da 90 yılından beri benim bu gençlerle ilişkim devam ediyor. Yani 90 bir 27 sene oluyor. Mekkeden döndüğümden beri gençlerle uğraşıyorum ben. Evet. 5 sene önce gençleri dinlediğimde, onlarla konuştuğumda aramızdaki iletişim oranı yüzde 80'di diyelim. Evet. Yüzde 80 onları kavruyordum. Şimdi bunun yüzde 60'lara düştüğünü hissediyorum. Kullandıkları dilde ...anlamadığım şeyler çıkıyor ortaya. Siz mi? Ben geri kalıyorum. Evet. Şöyle geri kalıyorum. Şimdi... Bu yaşla alakalı bir şey mi? Yani yaştan yoksa... çok konumla alakalı evet. bir şey. Şimdi gencin üniversitede bir gündemi var. Evet. O gündem benim gündemim değil. Evet. Ee, böyle bir ilerleyiş var onda. Onu teknolojik kavramlar kullanıyor. Ee, çok özür istirham ederek yani bir anlaşılsın başka çare yok onun için mecbur evet. söyleyeceğim mesela dün çekim yapıyordum bir dakikalık fetvalar diye bir grup Hı -hı. çekim var İstim, bir insanın istimna ile ilgili evet. gece hamamcı olmak derdik biz değil evet, mi evet. hamamcı olmakla ilgili iki başlık çekeceğim Kameraman arkadaşlara dedim ki hamamcı olmak kavramı ne demek dedim. Kameramanlar 30 yaşlarında gençler nasıl hocam filan dedi. Baktım anlaşılmadı. Evet. Dedim ya gece rüyalanma ha o o rüyalanma hocam tamam dediler. İhtilam. Bizde ihtilam bitti hocam İhtilam evet. yok. Evet. Dedim ki 20 yaşına doğru olan 15-20 yaşı gençlerin kavramını. ...bana söyler misiniz... ...bu nasıl ifade ediliyor dedim... ...biraz utanır gibi oldu... ...orada iki üç kişiydi onlar... ...ya dedim gençler biz burada din konuşuyoruz dedim... Hı hı. ...hocam kam kamyon devirmek dediler dedi... ...öyle miymiş... Evet. <gülüyor> e, buyurun işte siz de... <gülüyor> evet, ben de ...kamyon devirmek... Evet. ...şimdi ben ihtilam olmak... ...şudur hükmü şudur diye anlatacağım... ...hiç karşımdaki, kimse anlamayacak... ...karşımdaki yani cin çarpması gibi bir şey anlayacak bunu... ...evet... Halbuki yani o genç... Dini, dini terimler, yani bizim veya ağırlaştı. 20 yıl önce kullanılan dini terimler bugün gençlere bir şey söylemiyor. Hiç söylemeyecek. Kamyon devirmek nere hocam? <gülüyor> İhtinem ne olmak ne. Yani kamyon devirmek olsa olsa ben de dün keşfettim bunu. Yani trafik kazası yapmak, büyük <gülüyor> kabahat işlemek. Evet, evet. Büyük kabahat işlemek belki o manada olabilir. Evet. Bunu özür diliyorum dinleyenlerimizden. Yani biraz böyle kaba bir örnek gibi Tabii durdu din, ama. Dinde bu da var yani. bu Hayatta bunun, var hocam. Var, hayatta, hayatta var. var. Evet. Kamyon deviriyor insanlar. Hayatta evet, var yani evet, bu. Evet. Şimdi kendimi geri kalıyorum derken ben evet büyük bir din anlatıyorum. Ahlaklı bir kelime kullanıyorum. Veya evet. kavramı yerinde kullanıyorum ama benim gayem edebiyat yapmak değil ki. ...kompozisyon yazıp da puan Anlaşılması alan, lazım. Ben karşı, karşımdakine derdimi anlatmam lazım. Evet. Ben gencin anlayacağı lisanı kullanamıyorum artık. Evet. evet yine çok anlaşılıyorum bir noktada ama... ...genç iki dilden anlıyor. Bir kavga gürültü dilinden anlıyor, onu yapamıyorsun sen. Evet. Yaparsan hoca oluyorsun onun gözünde. İki, kendi çağının dilini anlıyor. Evet. Benim kitaplarımın dilini anlamıyor. Evet, evet. Yani bizim mesela bir şeyh efendi meşayihinden, kendi meşayihinden gördüğü lisan ve edeple gencin önünde oturunca uzay adamı gibi görülmek zorunda. Evet. Ya da asabi kiramının dirilmiş şekli gibi zannedilecektir. Saygı görecektir, hürmet görecektir, bir şey anlatamayacaktır ama. E bizim derdimiz bir şey anlatmak. Yani zaten evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor insanlara kapasitelerine göre konuşun. Evet. Şimdi ben gencin kapasitesinin düzeyine inemiyorum. O da çıkacak olsa zaten bana ihtiyaç hissetmeyecek. Yani kendimi bu noktada ezik hissediyorum. Evet. Bu birinci nokta inşallah anlatabilmişimdir hocam. Yani gençlerle ilgilenmekse... Ben de ise... hocam zaman zaman <gülüyor> şunu söylüyorum. Mesela bir vaiz... Kürsüye çıkıyor diyelim cuma bazı yapacak. E, konuşuyor. Onu dinleyen insanlara belki konuştuğunun yüzde 10'u inmiyor. Yani sahabe diyor. O insanlar anlamayabiliyor. Sünnet diyor anlamayabiliyor. İşte bunun gibi bizim ıstılahlarımız Bu daha yani, vahim bir örnek evet. hocam. Şimdi bana gelen öğrenciler hocam üniversiteli. Üniversiteli tabii. Çok az lise ama yüzde doksanı İstanbul'da üniversite okuyan gençler bunlar. Hocam. Evet. İstanbul'da üniversite okuyan gençler geliyor ki yani bu İstanbul ve üniversite birleşince. Bir de sizi dinlemeye geliyor biraz duygulu yani geliyor si tabii. Yani sizin Algılamaya hazır o, o ana kadar ki çizginizin farkında biliyor. Tabii az çok ama onda bile iletişim problemleri. Çok az tabii öyle olmadan böyle körük örneği evet. gelen de oluyor. Evet. evet. Ama istatistiği etkilemeyecek kadar onlar. Evet. Yani ortada bir hakikat bu. Evet. Bu ne kendimi yerme ne onları yerme manası nedir? Rehalite bu. Yani böyle bir zamana böyle bir güne geldik. Hayat böyle yürüyecek artık yapacak evet. bir şey yok. Evet. Yani gençler hocaların dilini öğrensin de hocalardan istifade etsin deme hakkımız ebediyen yok. Evet. Hocalar gençlerin dilini öğrenmek zorundadırlar. ...bu da tabii bir risk... ...ben 60 yaşından sonra... Şey ...yani... ...peygamberimizin... ...o sözü... ...sallallahu aleyhi ve sellemin... ...kelimin ...yani onu konuşana söylüyor... ...değil konuşana mi? Konuşana söylüyor... Evet. ...insan o, onu öğrendikten sonra... ...zaten hoca o da... ...evet... ...dolayısıyla... E, ...bir sorun... ...ama ben 60 yaşından sonra... ...bilgisayar <gülüyor> dili nasıl öğreneceğim... ...kamyon devirmek niye diyeceğim ben... ...nasıl diyeceğim... ...bir fark var ortada... ...bu fark bir sorun... ...bir... Evet. Bu, bu noktayı bir kenara koyalım istersin. Evet. Yani bunu itirafım olarak hocam dillendirdin. Evet, bu bir evet. itiraf. Hoca efendiler e, gocunmaya gerek yok. Bunu itiraf etmek zorundalar yani. Bir nebze dillerini öğrenecekler. Ben madem açtığınız bir örnek daha vereyim. Mesela bir camide oturuyoruz. Cuma vazini bekliyoruz. Hoca efendi vaaz ediyor. Önüne bir tepsir koymuş. Veyahut da bir nas yani Arapça olan bir şey koymuş. Okuyor... ...Elem tara keyfe, ee, ey peygamber görmedin mi diye tercüme ediyor. Keyfe nasıl? Hmm. Kelime kelime böyle tercüme ediyor. Evet. Bu bence vakit israfı hocam. Neden? Sen fiil diyorsun, özne diyorsun, nesne diyorsun, karşındakinin bütün anlama kapasitesini bitiriyorsun. İnsanlar bir 20 dakikada... Bir konuya yoğunlaşabiliyorlar. Evet. O konuyu dallandırıp bulandırdıkça bir tanesini öldürüyoruz. Şimdi biz mesela gençliği konuştuk. Konuşuyoruz şu anda. Bu arada kadınların set revretini de ortaya attığımız zaman ya o ya bu gidecek ortada. Evet. Yani haber bülteni gibi konuşma yapılmamalı gençlere. Odaklaşmak lazım. Bir noktada 50 dakika mı konuşuluyor. ...ben bütün konuşmalarım 50 dakikaya indirdim... ...bir saat dinlenmiyor artık diye... Evet. ...50 dakika mı konuşuyorsunuz... ...bu 50 dakika aynı eksen etrafında... ...dönerse... ...belki bir gündem oluşturuyorsunuz... ...2-3 konuya girdiğin zaman... ...Arapça tercümesiydi, fiildi... Özgüldi, ...faildi, memkuldü... De, evet. ...yani kendi talebelik yıllarına... ...döndüğün zaman... <gülüyor> ...seni dinleyenler seninle o medreseye gelmiyorlar... ...sen o medresi de yalnız kalıyorsun... konuşan zevk alıyor... ...konuşan değil mi yani... Evet, o, o, ...o hissiyatı o, yükseliyor. yükseliyor... ...maneviyatı hı hı. yükseliyor ama... ...kürsüler... Evet. ...maneviyatımızı... ...konuşanı bizi, tatmin etmek için değil... ...eğitim merkezi olmalı... Evet. ...dolayısıyla çok sevap kazanmayı değil... ...çok yürek kazanmayı düşünmek lazım orada... Evet, evet. ...en sevaplısı oturup Kuran okumak orada... Evet. ...ama bu bir eğitim olmayacak yani çok mesela ben dakikaları hatta saniyeleri sayarak konuştuğum için umumiyetle ayetlerin kendisini okumam hadislerin arapçasını okumam mealen e, mealini okurum niye hı hı. çünkü o da bir yarım dakika vakit alacak halbuki ben saniye sayıyorum ve o hiç istifade etmeyecek sadece benim hazzım artıyor bereket artıyor ama algılama bereketi artmıyor adamın evet. çok nadir herkesin bildiği Allahu u Samet bunu evet. söylüyorum. Niye? Çünkü Allahu samet dediği zaman. Söylemezse o da az çok. Ona bir katkısı oluyor. Katkısı evet. oluyor. Hiç dikkat ettiniz mi hocam? İmam efendilerin diyanetten hazırladığı hutbeler vardır. Evet. Mesela e, denir ki 25 karakter bir cümleyi anlaşılabilir ya 25 karakteri aştığın mı cümlede kopuyor dinleyen evet. çok edebi bir metin yani değil uzun cümleler olmamalı olma yaklaşık olarak iki satır iki evet. buçuk satır ben mesela bu haftaki hutbeyi alabilirsiniz hocam evet şimdi bakınız beş satırlık bir ayet okuyacak ayeti nasıl takdim ediyor değerli müminler Allahu teala yüceler yücesi kitabımızın en mübarek surelerinden biri olan Bakara suresinde virgül bile koymadan başlıyor. O kendi önündeki metinde siyah puntolu yazıyı okuyor. Buyurarak hepimizi Allahü Teala'yı düşünme, cenneti düşünme konusunda ikaz etmektedir. Cümle bir, böyle bitiyor. 3 dakika sürüyor cümle. Evet. Bu resmen bu ayeti okumamak anlamına geliyor hocam. Evet. Yani bu senin insanlara o irtibatı kuramıyor. E bu sefer... Yani ilk kelimeyle son kelime arasında kaybolup gidiyor mesajlar. Ciddi bir şekilde kayboluyor. Evet. O da kaybolduğuna da razıyım Uyuyor insanlar bu sefer. Evet. Yani hutbe ezan bitip de hutbeye geçtiği zaman bölüm şöyle bir bağdaş kurup rahat oturalım kestireceğiz bu arada çünkü. <gülüyor> Ki hutbeyi şekerleme bölümü olarak cumaya niyet ediyorsun. Dinleyenin dikkate alınmadan hazırlandığı hutbeler bunlar. Evet, evet. Bu çok önemli hocam. Hatta diyanet şu inceleme. daha daha böyle hutbeler konusunda titizlenildi. Konu konu açısından bir şey demiyorum. Yani Konular çok güzel. İfade tarzı hatta beni de mesela çağırdılar hutbe nasıl hazırlanmalı diye hutbe hazırlayan bir grupla sohbet etmek için. Yani bir arayış vardı ama e, hala Bilemiyorum. tam şey olmadı. Şu evet. an, ben mesela eski başkanımıza dedim ki hocam lütfen imamlarınıza Türkçe dersi verin dedim. Evet. İmla dersi okusunlar dedim. Evet. Ve bir hutbeyi üç dört defa okumadan çıkmasınlar ya bu basit bir şey değil. Bir ikinci mesela şimdi elhamdülillah imam hatibiselerinin yakınlarında camiler var. Hatta normal okulların yanında bile... Bakıyorum yüzlerce çocuğu toplayıp im, e, öğretmenler camiye getiriyorlar imamatiplerde evet. de diyor ya Allah Teala ne büyük nimeti müftülükler kesinlikle o imam efendilere hutbeniz cemaatin geneline göre değil gençlere göre olsun diye ikazda bulunmalı. Evet. Yani çocuğun haftada bir 10 dakika dinleyeceği mübarek dini muhtevalı sözler onun düzeyinde yani 14 yaşında camimizde 250 kişi var. 150 tanesi çocuk bunların. Evet, doğru hocam. Yani o ihtiyarlar başka zaman dinlesin canım. <gülüyor> evet. diyebilmeliyiz. Evet. Yani bu bir ayrılık bu bu dinimizi hassas gördüğümüzün önemsediğimizin işareti, müftü beyin hassasiyeti bu. Evet. Buraya genç bir imam göndersin mesela, ya da pirifani yaşlı bir hoca efendi göndersin, o daha sempatik gençler için. Yani imamın, vaizin, cemaatle iletişimi öncelikli bir mesele olmalı. Olsun müftü, ki evet. biz dinimize hizmet ettik diye dert edelim. Evet. Aksi takdirde hocam çok konuşuyor olabiliriz, çok masraf ediyor olabiliriz ama görünen köy kılavuz istemiyor şimdi. Evet. Bu birinci noktayı biraz uzattık zannediyorum. Evet. İkinci noktaya geçeceğim. Hocam, e, müsaadenizle ben şöyle bir benzetme yapıyorum. Çocuk 9 ay anne karnında kalıyor. Evet. 9 ay sonra hayata gözlerini açıyor. çıkıyor doğdu diyoruz. Evet. Bu doğum çocuk için, anne için, onu bekleyen baba için tam bir stres yani. Bu hamilelik stresi herhalde anneli anne olmanın hiçbir zamanıyla ölçülemeyecek bir büyük stres. Yani baba bile stres, hatta kaynana kaynata bile çatlıyor. Tabii Günlük mi? haber bekliyorsun. Diyorum ki madem biz bir nesil sevdasındayız. Bu doğumu birinci ikinci kademe diye ayıralım ama 25 yaşına kadar uzatalım. Çocuğun bir de rahimden çıktıktan sonraki doğuma süreci Hı -hı. devam ediyor aslında. Yani 25 yaşına kadar da bir doğum sancısı. Sancısı var aslında. Evet. Yani do, birinci kademe elhamdülillah başarıyla geçti. Sünnet ettirdik çocuğu. akikasını kestik. Bu güzel. Yani Ne anlatıyoruz bu 25 yaşına kadar ki doğumla hocam? Anneyi ve babayı. Bir oluş seyri. Doktoru. Evet. O 9 aylık süreçte nasıl aktif tutuyoruz? Evet. Neden? Çünkü çok Hayati mu, bir mesele. Hayati bir mesele ve muğlak bir yer. Evet. Böyle alıp da yıkayıp yerine koyamıyorsun bir daha değil mi? Evet. Çok muğlak bir yer. Ve dokunulması zor bir yer. Ultrasyonla bakabiliyorsun. Evet. Hatta anne başı ağrı ilaç alamıyor, içeride yabancı var diyor. Evet. Yani ilaç ondan etkilenirdi. Onu etkilemez. Evet. Bu dokuz aylık süreci biz e, bir... 25 seneye kadar uzatabilsek eğitimin hassasiyetini insan yetiştirmeyi, evlat sahibi olmayı, talebe hocası olmayı ciddileştirdik demektir. Evet. Eğer bunu 9 aylık bölümde doğdu çocuk şimdi ya Allah nefes aldıkça büyüyecek avucuna bir ekmek verirsin kuru ekmeği yese büyür düşündüğümüz zaman rakibimiz olan iblis rahat ediyor. Evet. çünkü açık havaya bırakılmış o dokuz aylık hassasiyetle kontrol edilmeyen bir çocuk oluyor sağlığı açısından da 25 yaşına kadar çocuğu böyle büyütelim çevre açısından da anneyi nasıl riskli bir alana götürmüyoruz hatta bilmem sizin oralarda var mı hamile kadınların yanında yemek yemezler velen böyle onun iştaha çekeceği şeyi hemen ulaştırırlar aman Hamile, evet. hamile kadının yani özel, yani özel bir ihtimamı vardır. Bu, bu yani biraz abartı gibi geliyor insana. Belki de azdır evet. daha abartıyı evet. bırak azdır bile. Evet. Ama o ihtimam o dokuz aylık ihtimam git gide sokağa salındığında işte çocuk kaybediyoruz biz. Evet. Bunu, Fakat şöyle bir şey var hocam. Yani diyelim e, hamilelik döneminde yani rahimde bulunan şey e, daha edilgen, daha kontrol edilebilir, daha dar alanda böyle bir ihtimam gerekiyor. Ama doğduktan sonraki o 25 yıllık süreç çocuğun da e, bir e, fail olarak, bir özne olarak, kendini e, müdahil olduğu bir zaman dilimi. Kontrol alanımız büyüdü tabii. Büyüdü, Binlerce evet. kilometrelik arazi evet, oldu evet, bu sefer. Evet. Doğru. Evet. Ama ona karşılık da bizim okulumuz oldu, öğretmenimiz oldu, meşrep tasavvuf'tan arkadaşlarımız oldu. Evet. Kaynana devreye girdi. Bir anneydi başka bir şey yoktu. Onun üzerinden 9 ay sabrettik hocam. Evet. Şimdi kurumların var, İmam Hatip'in var, Kur'an kursların var, camilerin var. Evet alan büyüdü ama destek de büyüdü. Yani tek başına orantısız bir büyüme yok. Bir de ben şunu diyorum. Yani çocuk da bir irade olarak devreye girdi. Belki ana karnında çocuk... Bir irade olarak ya annesinin dediği şeye muhalif hareket edemiyordu. Öyle değil hocam annelere sorunca yaramaz çocukları anlıyorlarmış. <gülüyor> Biz belki ama doğduktan ama. sonra artık bir insan var var insan var yani anne bir saat sonra bile o insan farkı. değil mi anneye tavır koyan yerine babaya tavır koyan Ağlıyor, gülüyor okula tavır koyan yani her birinde müsbet veya menfi alan veren değil mi? bir çocuk var yani Tabii ikinci bir güç o güç o evet güç ama doğumdan bir saatten itibaren biz 25 yıla planlarsak kendimizi o iradeyi hayra yönlendirmiş olacağız. Elbette, evet. Onu onu kastediyorum. Evet. Yani meselemiz doğurup salmak değil, doğurup devam etmek olmalı şuur evet, olarak. Güzel. Doğurup devam etmek olmalı. Ve bu arada biz kavramları yerinde kullanacağız. Mesela süt emzirmek çocuğu sadece karnını doyurmak mıdır? Sadece ağlamasını engellemek midir? Mesela bir anne 3 aylık bir çocuğu emzirdi. Yaklaşık bir çay bardağı süt içti çocuk. En kadar o kadar içiyor bir seferde diyelim. Çocuk için annesi ne yaptı sorduğumuzda ilk cevap nedir? Ağlamasını önledi. İki doyurdu. Bu cevap çok arızalı bir cevap hocam. Hayır. O anda o bir bardak memeden çıkan süt elli yaşındaki bembeyaz sakalları değil midir aslında evet. o çocuğun altmış yaşında keseceği kalın tırnakları da o sütten olmadı mı Evet. evet. o zatın bir gün bir camide Allah'ın izniyle Mescid-i Aksa'da imam olup namaz kıldırdığı günkü eylem beli değil midir o çocuğun yani annemizin tavrını biz ...o süt emzirmeyi... ...o anda ağlamasını engelleme... ...karnını doyurmanın... ...ötesine taşıdığımız zaman... ...süt emzirme... ...fiili bir cihada dönüşür bu sefer... Evet. ...dolayısıyla anne... ...geldim, öğlende çocuk ağlıyordu... ...ben bulaşıktaydım, geldim... ...ağlamasını engelledim, sütünü emzirdim... ...der, bırakarsa... ...kısır düşünceli olmuş olur... ...halbuki bu çocuk, ben mezardayım... ...benim ölümümün üzerinden... ...50 sene geçmiş... ...bu bir gün sabah namazına kalkıyor... ...bu da bir gün... ...çocuğunu emziren bir anne olacak... ...dediğimiz o günlerin sütünü veren... ...anne Hı -hı, büyük iş evet, yapıyor... Evet. ...ben annelere diyorum ki... ...anacığım, teyzeciğim... Ya ...süt verirken... ...bunu hesap edebilir diyorsunuz... Anne. ...etse... Etsin ...heyecanı çatlayacak hale gelecek o kadının... Evet. ...yani... ...kış günü veya yaz günü yağmur yağıyor... ...sadece yağmur mu yağıyor... Yoksa biz bunu iyi bir düşündüğümüzde bir daha sene soframıza gelecek buğday mı büyüyor gökten şimdi? Evet. Yani yağmur soframıza gelecek ekmektir ve o da bardağa. Yağmura bakış değişecek. Yani aksi takdirde ıstırdık onu. Güne güneşe olur. bakış değişecek. Yani mesela evet. siz de olur muydu bilmiyorum. Yani dinleyenlerimiz kusura bakmasınlar herhalde böyle çocukluk hatıralarına dönüyor. şimdi. Binde bir bir pikniğe giderdik. Yani evet. piknik dediğin kenarları çöp falan böyle bir yer temiz bir yerde yok. 35-40 sene önce tam gideriz öyleye doğru yağmur tutar ne gereği vardı bunun işte nereden çıktı bu yağmur piknik rezil Pikniğin olur. Canını okudu, Hah, canını okudu. Halbuki bir daha geleceğin zaman o yeşil ağaçlar için yağıyor. Evet. O yatırım sana aslında. Evet. Ama o andaki daracık. Piknikteki işte domates ekmeğin içine konmuş. Bizim pikniklerin süper malzemesi. kuru Yumurtadır. Ekmeğin... Haşlanmış pek, yumurtadır. Ben pek hatırlamıyorum. Domatesler <gülüyor> bizde olurdu. Evet. Siz bayağı zengin piknikler yaparmışsınız Ahmet abi. E, e, evinizde tavuk vardır hocam. Nenemin rahmetlinin tavukları vardı. İşte mesela okuldan öğlen... Yemeğe gelirsek yumurtayı işte tavaya atar böyle yağda şey yapar önünüze koyar sizin, yumurta. Var. Sizin ahirette vereceğiniz hesap daha derin. <gülüyor> Biz onu hiç görmedik. Evet. <gülüyor> Şimdi e, bu Bizi man dede nenemizin yumurtaları işte hocam bu söylediğiniz etsin. şeyle yapılan yumurtalar yani. Allah rahmet eylesin Allah Onlara rahmet eylesin. Sizin hatıra burada hatıralarını tazelemiş olduk. Burada üstadım yağmura bakışımız sokakları ıslatan su olduğu zaman çamurdur o. Evet. Benim yiyeceğim ekmeğin buğdayı büyüyecek bu yağmurla. Yiyeceğim elma büyüyecek bu yağmurla. Dediğim zaman ise yağmura rahmet adını veririm. Evet. Gökten rahmet indi derim. Evet. Öbür türlü yağdı ıslandık derim. Annem, anacığım benim, teyzeciğim, Anadolu kadını. Asya kadını... ...senin emzirdiğin süt... ...Allah'ını seversen karın doyurmak için değildir... ...nesil yetiştiriyorsun... ...rahmettir o süt... ...çünkü o süt... ...50 sene sonraki pehlivanın pazısı aslında... ...çünkü çocuk... ...ortalama 12-13 ay... ...hiçbir şey yemiyor ya... ...sadece ana sütü, sütü, evet. ana sütü... ...bu nedir kemik oluyor bundan... ...tırnak oluyor, kıl oluyor... ...göz oluyor... Ya. ...yani takat oluyor... ...sütü... ...görmeyi o dönemde başarıyor çocuk... ...konuşmayı, yürümeyi... ...üç gün mi? süt emmeyen çocuk görüyor mu? Evet. Gözde gidiyor... Gözle, ...bebek üç gün süt emmesin nefes de bitiyor... Evet. ...yani onun hiçbir... ...sütün muadilini koyabiliyorsun... ...o da süt... Evet. ...sütten yapılma nitekim... ...Rabbim böyle bir düzen kurmuş... ...bunun için... ...dokuz aylık hamilelik bitti... ...doğum gerçekleşti dediğimiz zaman... ...A kategorisi gerçekleşti... ...diyelim diyorum. Evet. B kategorisi devam ediyor. Ve bunu şunu... ...tabii biyolojik bir iddia... ...tıbbi bir iddia değil benimki ama... ...o ilk iki senelik süt dönemi var ya... ...aslında 9 aya ilave edilmeli. Bunu da... ...kendi kafamdan söylemiyorum. Rabbim diyor ki... Hemluğa. Ve evet. fısıhluva Şahran Annelik hukukunu Rabbim anlatırken, şu ananı iyi düşün, misal hı hı. olarak. Ananı iyi düşün, buyurduğu zaman Allahü Teala, senin hamileliğin ve senin yürümeye başlaman 30 ayı bulmuştu diyor. Evet. 30 ay sonra sen sağa sola bakmıştın diyor. Yani en asgari 30 ay çocuk doğurma devam ediyor ki esasen anneler var ya hocam. Bu benim perspektifimi onlar sadece biyolojik açıdan yani duygusal baktıklarında doğduktan sonra çocuklarına daha fazla özeniyorlar. Ana karnındakinden, oradaki nazozu benim haberim yok bir şeyden der gibi devam ediyor. Bu annelerde var. Evet. 25 yaşına kadar çocuklarımızı hep emziriyoruz gibi hassasiyetle bir tür küvezde tutar gibi. Hmm. Bu küvez aile olacak ama. Evet. Hastanenin küvezi değil. Aileyi küvez gibi kullanacağız. Bu demek değil çocuğumuz spor yapmayacak. Okula gitmeyecek. Bu bu değil. Bunu kurmak <gülüyor> lazım hocam. Yani yoksa yani o küvez olmuyor yani. Aile özellikle bu zamanda belki de en önemli problemlerden birisi o. Yani çocuk o 25 yıl içerisinde dinleyenler de diyebilir ki ya hocam yani hayalden bahsediyorsunuz falan böyle bir şey nasıl mümkün olur 25 yıl değil yani 10 yıl bile belki çocuğu şey yapamıyorsunuz diyebilirler yani orada bir problem desinler, var yani. evet. desinler ben de derim ki bütün dünya devletleri komünizminden faşizminden amerikasından bizim gibi halkı müslüman olan ülkelere kadar niye aile kutsal diyoruz peki Evet. Niye sadece yatak odasının perdeleri kapalı diye mi aileye kutsal deniyor? Niye e, en büyük cihadımız aile cihadıdır diyoruz? Niye Mescid-i Aksa'yı evlerden düzelteceğiz diyoruz? Yani aileye niye kutsallık verdik o zaman? Cihad merkezimiz buralar. Şöyle bir şey İslam yapsak devletimiz. hocam. Şimdi bu mesela bu söylediğimiz şey babaya anneye. Yani bak bu aileyi çocuğun için böyle yap demeye getiriyoruz Peki bu 25 yıl aslında yani çocuk çok daha erken yaşlarda akıl bali oluyor yani yani çocuk, ama reşit olmuyor yani akıl bali e, oluyor reşit olmana belki şöyle de diyebiliriz çocuğa diyeceğimiz şey yavrum bak bu 25 yıl sen annenle babanla, yani o onu mu demek lazım yani. Ha, ona katılamıyorum size hocam. Evet. Niye katılamıyorum? Yani gence bir şey demeyeceğiz mi hocam? Gence bu ruhu vereceğim. Laf hı. söylenmez gence hocam. Hı hı. Yani genelde ne yapılıyor? Çocuk sigaraya başlayınca baba alıyor, Nurat hocaya götürüyorlar. Evet. Hocam bir nasihat et buna. Ya bu zevki aldıktan sonra ben buna ne <gülüyor> nasihat edeyim ya? Yani tamam amca içmeyeceğim söz diyor bana. Bir gün iki gün tutuyor. Evet. Yani çocuk söz dinlemez. Evet. Etki altında kalır. İkisi çok farklı. Anne ve babanın o ailenin oluşturduğu atmosferdir çocuğa verilmesini istediğimiz şey. Evet. Bu atmosferi oluşmadan akşam baba gelip çocuğa yarım saat askeri talimatlar vererek çocuğu düzeltemez hocam. Gizli kaçak işlere teşvik eder tam aksine. Evet. Tam aksini yapmış olur baba. Burada mesela anne ve baba bu ruhu verecekler. Bir aidiyet, aile çocuğu aidiyeti, evet. ümmet aidiyeti, bu topraklara aidiyet çocuğa aşılıyoruz. Ve bu o sütünü verdiğimiz günden önce daha anne karnında başlayacak. Anne karnında başlayacak çocuğumuzun 25 yıla yayılmış eğitimini biz 25 günlük bir Kur'an kursu eğitiminde veremeyiz. Burada bir örneği defalarca konuştuk. Tekrar konuşacağım hocam. Şimdi mesela anneler babalar çocuğumuz mümin yetişsin diye ona Kur'an ezberletirler. Evet. Kur'an kursuna gönderirler. Şimdi elhamdülillah İmam Hatip Lisesi'ne gönderiyorlar. Bu kurumlar e, gerekliliği gereksizliği açısını konuşmuyoruz. Farzı aynı düzeyinde İmam Hatip'lere göndermek çocuğu şu anda. E, onu konuşmuyoruz ama buralar. Bilgi öğretirler. Bilgi öğretirler. Öğrettikleri bilginin eğitim olup olmadığı daha sonra ortaya çıkar. Aidiyet vermek çok önemli. Bizim hocam e, ve sizin de zannediyorum İmam Hatip talebesi olduğumuz zamanlarda aldığımız bilgi herhalde bir ezher bilgisi değildi. Tabii. Yani siz hafız oldunuz mu mesela orada? Ben hafız değilim. ...baştan sonra Arapça kitap okuyacak... ...Arapça da öğrenemediniz İmam Hatip'te... ...ama bir İmam Hatip'te... ...Müslümanlık aidiyeti... ...kime ait olduğunuz şuurunu aldınız... ...bugünkü Ahmet Taş Getiren'i oluşturdu o... ...tabii... Doğru. ...bilginizle bugüne gelmediğinizi... ...yüzde yüz iddia edebilirim hocam... ...doğrudur... ...yani siz bir tefsir yazabilir misiniz... ...hayır... ...belki tefsiri Arapçasından okuma imkanınız da yok... ...güya da imam hatip, güya da İsa Menüsü ...hayır... Ya ...işte imam hatipler onu vermiyor... ...yani ek bir eğitimler alıyorsanız... ...sigara izmaritini... ...size cinayet gibi gösteren bir ruh... ...kazandınız oradasınız. Evet. ...haram bir kız... ...erkek bağlantısını... ...düşman gören bir ruh... ...aldınız orada... ...bu eğitim hocam... Evet. ...o günkü imam hatipler bunu verdiği için... Bugün Türkiye'de Müslüman bir iktidardan söz ediyoruz. Ama bugün üniversiteye girmekten başka bir ideal vermeyen bir imam hatip sadece bilgi yığılması yapıyor. Buna biz o, o günkü dilde şuurluluk diyorduk. Tabii. Dolayısıyla anne ve baba bu örneğimden yola çıkıyorum şimdi. Hiçbir şey öğretmese, hiçbir şey öğretmese... 100 sene önceki anne babalar gibi... ...istiklal harbi yılları yaşamış insanlar... ...bizim dedelerimiz, nenelerimiz... ...sizin dedeniz, neneniz... ...medrese mezunu muydu hocam? Değil. Namus, namaz... hac, ...komşu hakkı... ...yani Müslümanlığı oluşturan... ...cihad, vatan için şehit olmak... ...bu mefhumları... ...imam hatipten mi aldılar, medreseden mi aldılar... ...nereden aldılar... Siz ...Allah aşkına sizin annenizi, babanızı... ...nerede yetiştirdi nenenizi evde evde tabi. E peki kaç cilt kitap okumuştu babanız dedenizin önünde rahleye oturup ders icazet aldı mı dedenizden babanız? Hayır. Ama nerede o mümin adam çıktı? Yani bir iklim onların teneffüs ettiği ya, bir iklim. Ya Allah razı mı? olsun Ahmet abi bu iklim kelimesini ihdi ettin. ya. Ev iklim meselesidir. Evet. Ya yani bunu bunu işte bir türlü aidiyete başka isim bulamıyordum. <gülüyor> Allah razı olsun. Evde oluşturduğumuz o iklim Oluştuğu zaman zaten İmam Hatip'e gönderdiğinde trenin rayında gidişi gibi geçecek. Trafik tıkanıklığı bile yaşamayacak. Rayda akıp gidecek çocuk. Ondan sonra çocuğun evliliği de iffetli olacak. Çünkü iklim oluşmuş. Yani yüz pozisyonla karşılaşsa bile cahil, Bakara suresi bilmiyor. Zina ayetlerini Kur'an'da bilmiyor ama anne ve babanın ona verdiği bir ruh var. Zina haramdır. El alemin kızına bakılmaz. Bitti. Hocam bunun adı eğitim. Bu evet. eğitimi cahil cahil dedelerimiz becerdiler. Evet. Şimdi akademik akademik kimliği olan babalar olarak biz çocuklarımıza bilgi veriyoruz. Diploma veriyoruz. Makamlar veriyoruz. Hatta yani servetler feda ediyoruz. Ama eğitimden hepimiz şikayetçiyiz değil mi? Evet. Kabahat Milli Eğitim Bakanlığı'nın, kabahat devletin. ...hatta daha büyük oranda Siyonizm müdahale ediyor diye kendimizi avutuyoruz. Ama Allah sizden razı olsun bu kelimeyi aldım. Tehlif hakkı istemiyorsunuz değil mi hocam? Evde evet. iman iklimi oluşturacağız. Evet. Anne babanın yapabileceği bir şeydir bu. Doğru. Bunu diyorum ki işte bu iklimi hamile kaldığımız günden 25 yaşına kadar taşıyabiliriz. Evet. Evet. 19 yaşına geldiğinde çocuğumuz herhalde 9 aylıkki günkü kadar o iklimin etkisinde kalmayacak. Ebediyen o iklimi unutamayacak ama. Yan çizmeler olacak, tek tük sapmaları olacak. Arasına ceviz kıracak, fındık kıracak, bot kıracak ama unutamayacak Sen, bunu. Ninesinin seccadesini unutmuyor mesela. Ya çok seküler Hı. ortamlarda yetişmiş olmasına rağmen yani ninesinin duasını unutmuyor. Yani o dua... ve ...belki 70 yaşına kadar... ...içinde böyle... ...bir iklim olarak saklı duruyor hocam... ...devam ediyor. Bu iklimin etkisi işte sizin... Evet. ...tehlifiniz bu iklim... Evet. ...bu iklimin etkisi bu iklimi de... ...anne ve babadan başkası oluşturamaz. Evet. Bu öğretmenin işi değil hocam. Adı üstünde öğretmen bu. Öğreten adam demek... ...öğretir... Matematik de öğretir, tecvit de öğretir. Biyoloji de öğretir, fıkıh da öğretir. Öğretmeyi öğretir. Ama o ruhu süt emer gibi anneden endiği zaman emdiği zaman çocuk tıpkı süt emiyor gibi emdiği zaman bu genç ümmetin gencidir. Ve levki 40 tane yanlış yapmış olsun. Bu genç ümmetin gencidir. Bunu yapmamız mümkündür. Ben iddia ediyorum. Önümüzdeki haftada bu iddiamı ispat için Nas suresini en iyi tefsir yapabilen analardır diye bir iddiam var. Hmm. İnşallah önümüzdeki hafta böyle bir ders yapacağım. Nas suresini çocuklar annelerinden öğrenmelidirler. Evet. Falak suresini bu ilk son üç sureyi İhlas suresinde İhlas. kattığımızda anne öğrettiği zaman, Çocuk Bedir'i bekleyen bir mücahittir. Üç yaşından İlginç. itibaren. inşallah haftaya. Bunu haftaya evet, yapalım. Evet, haftaya hiç kimse bu programı kaçırmasın i̇nşallah. diye. İnşallah. Yani Anne Nas suresi tefsiri yapmalıdır. Evet. Çünkü Allahu Teala ile kul arasındaki o narin duyguları. Ey melikim olan Rabbim. Ey insanları yaratan Rabbim sana sığınıyorum. Sözünü ana kadar tatlı söyleyemez hiç kimse hocam. Evet. Dev müfessir en büyük müfessir fakr Razi bilinir. Seyit Kutup Mücahit müfessir bilinir. Mesela çok müfessirlerimiz var. Hiçbiri ana değil müfessir onlar. Evet. O çocuğun kulağına baldan süzülmüş akıtılan sözler ana işi. Sana sığınıyorum Rabbim'i. Evet. Kucağına aldığı çocuğu sararken o yavrum derken ki neza nera nezaketle ve letafetle narinlikle annes çocuğuna yavrum Rabbim sana sığınıyorum sen beni koru. O sesi hocam taklit bile edemez bir erkek. Taklit bile siz ve ben taklit edemeyiz bunu. Tamam. Bir hoca efendim Ayetleri okurken ağlayabilir, hüngür hüngür ağlayabilir, karşısındakini de ağlayatabilir, hatta bayılabilir insanlar. Bu evet. annenin çocuğa verdiği duyguyu hiçbir Allah'ın kulu veremez mi Bir de şeyle hocam, yani <gülüyor> kucağına alması, koluna sarması, kalbini dinletmesi değil mi? Kalbini dinletmesi yani, evet. Hocam ben bir şeyi nakledeceğim. Böyle sahih bir bilgi olarak bilmiyorum. Bir fıkıh dersi okurken e, boşanmalarda çocuk kime kalır diye örnek e, konuşurken hocamız örnek zikretmişti de bir türlü kaynak olarak şu anda hatırımda değil. Yani sahih bir hadis olmadığını söylüyorum. Ömer radıyallahu an hanımını boşamış. Evet. Ebu Bekir'in halife olduğu zaman radıyallahu anhum cemiyen. Kadın da ...sana işte nasıl bağırdıysa... ...bağırıp gitmiş Ömer'in evinde ...o da nereye gidiyorsun... Ee, ...çocuğu getir bari... ...diye çocuğu elinden almak istemiş... ...çocuğumuz sevecek artık hmm. ne yapacaksa... Ee, ...kadın da bakmış... ...bu Ömer'le uğraşılmaz... ...Ebu Bekir'in evine kaçmış... Hmm. ...Ebu Bekir... ...radıyallahu anh oturun bakayım... ...dediyiz artık yani orada değiliz... ...Ömer gelmiş... ve ...bu çocuğu götürüyor... ...kendi boşandı bunu götürüyor... Hmm. ...der gibi... Ya bırak çocuğu götürsün zaten dinimizin mü bu. İyi de bu çocuğu doyuramayacak. Şimdi ben doyurayım gibi evet. Ömer. Yani bir daha kucağıma alayım diyoruz yani. yani hikayeyi biz anlatıyoruz. Buradan. Ben anlatıyorum. Evet. Ama şey bu. Çocuğu ondan hı hı. alıp karnını doyurayım diyor Ömer. Evet. Ebu Bekir radıyallahu anh müthiş bir söz söylüyor hocam. Bütün annelere selam olsun bu sözde. Ömer diyor. O ananın sümü. ...senin ekmeğinden daha iyi gelir o çocuğa... ...merak etme diyor... ...Allah Allah... Allah ...bu Allah. müthiş bir şey hocam evet, yani... Evet. ...ben bunu şimdi analar... ...boşanınca çocuğu alsın filan o konuyu konuşmuyorum... ...şeyle... Evet, evet. ...Ebu Bekir ki narin... ...yani narinliğin zirvesinde bir adam... ...Allah ondan razı olsun... ...adamlığın da zirvesinde zaten... ...şu ifade çok müthiş hocam... ...onun yani. ama ananın sümüğü... ...senin ekmeğinden daha iyi gelir o çocuğa diyor... <gülüyor> ...böyle mi değil mi hayatta siz evet, işte nenenizi... Hocam, ...çocuklarınızı budur. böyle büyütmediniz... Mi? ...diyorum ki ben analarıma şimdi... Evet. ...anacığım... ...Nas suresini de senden öğrensin bu çocuk ya... ...Fatiha de ...sen öğreti, analardan dersler alsın çocuklarımız... ...bunun içinde müfessir olman gerekmiyor... ...okuma yazma bilmeyen kadınımız var mı şimdi... Hı. ...yeni çocuk doğurmuş... ...yoktur... Yani ...yaşlı 80'lik neneler de belki var... ...şu anda yeni anne olmuş bir kadından, yani okuma yazma bilmiyor diye bir şey yok. Arapça bilmiyor. Tabii. Arapça bilmiyor ya, bir, olabilir. Bir mealden oku bunu. Evet. On kelime bir haftaya böl. Bir haftada bunu yavrum gel sana bir, bir öğreteyim. Hem Arapçasını öğret. Evet. Sonra da sen mezardayken kırk sene sonra o çocuk bir gün gözyaşıyla Kabe'de tavaf ederken Allah'ım bu Nas Suresini anamdan öğrenmiştim desin. Ya. Sen de Kabe'nin etrafında dön. Evet, evet. Eğitim başka bir şey Ahmet abi evet. Eğitim bambaşka bir şey Öğretim bambaşka bir şey Ana gibi öğretmen olamaz Ana gibi eğitici olamaz Baba gibi Aile olamaz Aile gibi mektep olamaz Aile bu iklimi oluştursun evet. Ezher kapımıza geldi demektir o zaman evet. O zaman bak internetten uzaktan eğitimle alim de yetişir Çünkü bu iklimin çocuğunun Alim olması çok kolay evet. Ama bu iklim yakalanamadıktan sonra Bizim alimlik iddiamız çok zor. Bunu bunu on kere daha söylememiz gerekiyor zannediyorum. Şimdi gençleri konuşuyoruz. Evet. Ama gençler bizi dinlemesi için bizim onlara o dediğimiz iklimi oluşturmamız lazım bir defa. Yani hoca dinleyecek, abiy dinleyecek. Gene de hocam. Şimdi programın böyle beş dakikamız falan var. Ee, bu programı gençleri konuşalım diye şey yaptık. Gençlerle bitirelim, tamamlayalım. Gençlere, gençlere bir geleceğim. şey diyerek tamamlayalım yani. Ben gençlere... <gülüyor> Yine ana babalara söyledik. Evet. Gençlere işte başta söylediğim gibi çok buluşuyorum. Gençlere bazen soruyorum. Ne Nankör, nankör kimdir diyorum. Evet. Cevaplar veriyorlar işte şöyle evet. yapandır, böyle yapandır. Bayanlar çok güzel cevaplar veriyorlar. Evet. Kızlar çok güzel cevaplar veriyorlar. Peki... E, Gençlik en büyük nimet ise evet. buna nankörlük nankörlük değil midir diyorum. Ya Bunun e, kadrini bilmemek. Kadrini bilmemek. Evet. Çünkü e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur bir hadisi var ya hocam. Dört şeyin hesabını vermeden kimse ayağını kıpırdatamayacak diyor. Evet. Hocam ömürün hesabı diyor sonra gençliğin diyor. Evet. E, gençlik de ömrün bir parçası değil mi? Mesela dörtte bir ortalama gençlik. Tabi. Yani demek ki bir insan hayatından daha değerlisi bir gençlikmiş. Çünkü ne diyor? An umrihi fi mefne. Ömrünü nerede geçirdiğinin hesabını vermeden ayağını kıpırdatamaz kimse. Ve an şebabhi. Gençliğini de nerede harcadığını Halbuki Ömrün faturası ödenince gençlik yani ödeniyor. Ödenmiş oluyor. Evet. Ödenmiş oluyor. Ama gençliğin bir de Duplex faturaları var demek ki. Üst faturaları var. Evet. Bunun için genç kardeşlerimiz şunu bilmeliler. Bugünkü hayallerin yarınki sensin. Evet. Bugünkü büyük atılımların, düşüncelerin sensin. Oynarken bile büyük oyna. Evet. Evet. ...Kudüs oyunu oyna. Bugünkü hayallerin yarınki sensin. Yarınki sensin. Bu cümleyi yazıp <gülüyor> üstünde düşünmek lazım. Düşünsün gençler. Çünkü şimdi gençler bir kızla evlenmeyi düşünüyorsan hep evlilik sorunu yaşayacaksın sen. Çünkü 18 yaşında delikanlı bir kızla evlenmeyi düşünüyorsun. 18 yaşında genç kız, 19 yaşında genç kız hep bir koca hayali düşünüyorsun. Hep koca sorunuyla yaşayacaksın sen. Hep hep arızalı bir evlilik yap. Neden? Çünkü koca bir hayatı bir evlilik kelimesiyle daralttın sen. Allah'ın kulu olmak, Allah'ın dinini yaşayan biri olmak, zakir, abid, mücahid, zengin biri olmak. Bu büyük davadır, büyük düşünme. Gençlere ben sorular soruyorum, ne düşünüyorsun diyorum. İnşallah iyi bir üniversite, ondan sonra da iyi bir iş. Sen hayatın battı yavrum diyorum. Çünkü üniversiteyi bitirdin ne yapacaksın? İntihar et o zaman. <gülüyor> ya üniversite bir basamak sadece. Büyük düşün. Dünyanın en büyük zengin olacağım de bana zararı yok. Karun'u rakip aldım. Karun'dan fazla olacağımde. Helal olduktan sonra bir sıkıntısı yok ki bunun. Niye asgari ücretli bir iş hayali kuruyorsun? Yazık günah değil mi? Hayır, ifadenize zengin diye bir madde eklemeniz çok... Zengin olsun hocam. Evet. Mesela ...yakışıklı... ...bu bile yanlış düşünce genç için... ...dünyanın en güzel genci niye ben olmayayım düşünsün... ...siyah deriliysen... ...siyahlar güzel ol... Evet. ...kıvırcıksan kıvırcıklar güzel ol... ...güzelliği en büyük düşün... ...zenginliği en büyük düşün... ...ibadeti en büyük düşün... ...Ebu Bekir... ...radıyallahu Allah'tan sonra bir numara benim de ya... ...ne sakıncası var bunun... ...sabi olamadım ama... ...ibadette olurum... ...şeyhımın kulu kölesiyim deme... Allah'ın izniyle şeyhimden daha büyük makamlara geleceğim de. Şeyhin mi engelliyor bunu senin? O da senin büyümeni istiyor zaten. Hocam kadar talebe olacağım, ilim, ol, ilim sahibi olacağım, icazet alacağım demeye hocamı üç kere geçeceğim de. Yani ufuk. Ufkun güneşlere uzansın. Evet. Belki, belki yüreğini ısıtırsın. Evet. Sen mumun önünde ısınmaya çalışırsan. Ufkun güneşlere uzansın. Belki yüreğini ısıtırsın. Yüreğini ısıtırsın. Yani basit Basit düşünmeyi hainlik görüyorum hocam. Evet. Zenginlikte de, ibadette de. Şunda da. Kendimize bunda... ihanet. Ümmete <gülüyor> ihanet. Bana ihanet bu ümmete ya, ben ümmetimin umuduyum çünkü. Evet, evet. Hiçbir çocuk anasının babasının çocuğu değildir. Anasının babasının ümmetteki ümmetin oradaki emanetidir o. Anası babası emanetçidir. Allah bizi bir ümmet olarak yarattı. Yarınki ümmet sensin. Annen babanda bekliyorsun sen sadece. Dolayısıyla... ...bana bir zarar... ...bu ümmete zarar. E, bir milyardan bir kişi... ...herkes öyle düşünüyor. Bir milyardan bir kişi oluyor. Ümmet olmuyor bu arada. Evet. Kısır düşünmek bir hıyanet çeşididir. Bunu anneler babalar böyle yapıyorlar. İyi bir ortaokul... <gülüyor> ...iyi bir lise... ...dört, sekiz etti. İyi bir üniversite... ...on iki etti... ...hayat bitti. Evet. Ondan sonra elden çıkıyor çocuk zaten... Yanlış bu. Bu sebeple önce hayata bakışı büyütecek gençler, anneler de emzirdikleri sütlere rol bitsinler. Bu evet. keçi sütü değil. Evet, çok. Güzel. Bu keçi sütü değil. Anneler bu insan emzirdikleri sütü. Emzirdikleri sütlere rol bitsin. Rol Bu ümmeti Muhammed'in fukları içinde taşıyan bir rol, değil mi? Zemzemi yere dökmediğin gibi ana sütünü de bir yere dökemezsin sen. Evet. Sen onu çocuğun ağzına dökeceksin Ve her sütünü emzirirken içindeki annenin Ya Rabbim, Kudüs'te Fatih olacak Evlat sütüdür bu diye Niyet et ya o niyetle emsin bunu çocuk evet. Çocuk da Annesine bu şekilde itaat edecek O iklim bahsettiğinizde O iklim oluştuğu gün Allah bizimledir Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz Değerli dinleyiciler İslam'dan hayata ölçüler programındaydık muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Gençleri konuştuk ama daha çok anneyi konuştuk, aile iklimini konuştuk. Annelerin öyle süt ver ki diyor çocuğuna ümmetin yarınlarını inşa etsin. Ne güzel dua. Rabbim inşallah o